Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve alim. Muhterem kardeşlerim, bu akşam ölüm ve diğer ahiret alemi ile ilgili eee konumuz olacak. Ondan önce de ramazan Şerifin kutsalliyeti ile ilgili, önemiyle, ile, ile ilgili birkaç hatırlatma yapacağız inşallah Rabbimiz sizleri de bizleri de hak yolda muvaffak kılsın Sağ öncelikle soğuk cam e, köylüleri olarak e, Ramazan'ın gelişini tebrik ediyorum Ramazan'ınızı tebrik ediyorum Ramazan'ınız hayırlı olsun Yüce Rabbimiz cümlemize bu Ramazan ayını en güzel şekilde ibadetle, taatla ecrini Allah'tan bekleyerek en güzel sevaplara nail olarak Allah'ın rahmetine, merhametine nail olarak bu ayı geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz rahmeti gereği, merhameti gereği ve sevmiş olduğu biz kullarını affetmek istediğinden dolayı Ramazan ayı gibi mübarek mevsimler ihdas etmiş ve bu mevsimlerde yapılan hayırların yapı yapılan ibadetlerin ecrini misli misline vermiştir. Özellikle bu ayda şu sıcak günlerde tutmuş olmuş olduğumuz orucun o kadar büyük bir ecri var ki Hiçbir başka ibadete benzemez Bu orucun Ecrini Yüce Rabbimiz Özel olarak vermektedir Oruç tutanlara cennette çok özel Bir makam hazırlamıştır Oruç tutanlar Cennete reyyan Denen çok özel bir kapıdan Giriş yapacaklardır Ve o kapıdan giriş yapanlar da Cennette çok özel Kendileri için hazırlanmış Çok değerli nimetlerle, mükafatlarla karşı karşıya geleceklerdir. Yüce Rabbimiz cümlemizi o mükafatlara nail olan kullardan eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle sohbetimize devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Men same Ramazana." imanla ve ihtisaben غُفِرَ الله ما تقدم من kim ki Ramazan ayını Allah rızası için oruçla geçirirse ecri sadece Allah'tan bekleyerek oruçla geçirirse orucu Ramazan ayında tutarsa bu kişinin geçmiş bütün günahlarını affederim diyor Allah Teala bu kişinin geçmiş bütün günahları affedilir. Demek ki iman ile ihsan ile ihlas ile mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek tutulan bir orucun mükafatı geçmiş bütün günahların aff olmasıdır. Ne güzel. Demek ki Allah -u Teala geçmiş günahlarımızı affetmek istediğinden dolayı bizlere böyle bir ay hediye etmiştir. Allah bu ayı hakkıyla idrak edenlerden ve hakkıyla ibadetini taatını yerine getirenlerden eylesin. Diğer bir hadis-i şerifte "Men qama Leyletel Kader <gülüyor> imanen ve ihtisaben, gufr lehu ma taqaddama min zenbihi." Kadir gecesini kim ki İman ile Ecrini Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse Geçmiş bütün günahları Af olunur buyuruyor Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Bu iki hadisi aktardıktan sonra Diğer mevzumuza Geçelim ezana kadar Değerli kardeşlerim Yüce Rabbimiz Kur'an'da birçok yerde Ahiret aleminden bizlere Haber vermektedir bahsetmektedir İnna Allāhi ve İnna ilayhi rājīʿun. Bir mefta, bir ölüm hadisesi meydana geldiğinde diyecek olduğumuz, okumuş olduğumuz ayet bu değil mi? İnna Allāhi ve İnna ilayhi Biz Allah'ınız, Allah'tan geldik. Bizim dönüşümüz Allah'adır. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. Ey başına akrabası ölen, annesi ölen, babası ölen yakın ölen kişi bunu çok büyük bir mesele haline getirme sabret zira Allah'tan gelenin gideceği yer yine Allah'ın makamıdır Allah'ın yeridir ahiret aleminden geldik değerli kardeşlerim gerçek alem orası orası ölümsüz, sonsuz bir hayat var orada ve orada cennet var, cehennem var İyi kullar için cennet var ve Cennette sonsuz bir hayat Güzel bir hayat Huzur dolu Allah'ın selam verdiği kullardan efendim, Olmak var Diğer tarafta da efendim, Azap var Çile var Sonsuz bir çığlık var Can yakıcı bir azap var İki tane alem var Bu iki tane alem gerçek alem Yani cennet alemiyle Cehennem alemi gerçek alem Dünya alemi nedir Dünya alemi de cennetlik misin, cehennemlik misin? Bu sonucun tayin olduğu yer, ortaya çıktığı yer, bu iki yerden birini kazanmış olduğumuz imtihan yeri. İmtihan oluyoruz değerli kardeşlerim. Ama nasıl bir imtihan? Zor bir imtihan. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim Allah bize nefis vermiş değil mi? Kadın, kadına ilgi duyuyoruz. Paraya ilgi duyuyoruz. Mevkiye, makama ilgi duyuyoruz. Efendim çok kazanmaya, çok harcamaya deptebeli bir yaşama ilgi duyuyoruz. En iyi giysileri giyeyim diyoruz. En iyi lüks arabalara binelim diyoruz. En güzel sofraları donatalım diyoruz. Böyle yeme İçme, gezme, tozma, yaşama, zevk, sefa İçimizde bir tutku İçimizde acayip bir sevgi var buna karşı Yenemiyoruz bunu Ama işte yenenler Amel defteri sağ tarafından verilenler Yenenler Peki Nefsi yenmek Kolay mıdır? Zordur, Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir hadisinde diyor ki ordu seferden geliyor cihattan geliyor tabi çok büyük bir iş yaptı ordu cihattan geliyor kolay bir iş şey değil dedi, gelin gelin zannediyorsunuz ki rahatlayacaksınız siz küçük cihattan büyük cihada geliyorsunuz dedi orduya peygamber yani siz cephede düşman ile savaşırsanız savaşırken Küçük cihat yapıyorsunuz. O cihatın ufağıdır diyor. Büyük cihat ne? Nefse karşı yapmış olduğun cihat. Savaş. Niye? Bak biraz önce söyledim. Dünyalık bütün zevki sefa. Genç mi yeme, içme, gezme, tozma. Mal, müt. Acayip. Buna karşı bizim Allah bu şeylere karşı içimizde bir sevgi yarattı. Bir ilgi yarattı. Bir tutku yarattı. Böyle yapışıyoruz, seviyoruz. Hacısı da hocası da ha. Öyle yani hocalar tam ahretlik çalışıyor falan diye düşünmeyin. yani Onlar da insan. aynı Hepimiz aynıyız. Hepimizin dünya malına tamah, tamahkarlığımız var yani. Hepimizin var. İstiyoruz. Mal, hırk, para, pul, gezme, tozma. Hepimiz istiyoruz. Ama bundan kurtulmak çok zor. Peki bundan nasıl kurtulacağız değerli kardeşlerim? Bundan ha şunu demeyelim. Yahu ahirette cennete girmek için insanın bütün dünyada zevki sefasından vazgeçmesi mi lazım hoca efendi diye bir soru sorabilirsiniz. Hayır efendim. Müslüman yer, Müslüman eğlenir, Müslüman. Ama bunu şer'i noktalara, ölçülere göre yapar. Evlenmesi caizdir. Değil mi? Nikah caizdir. Efendim. Bir yere gider, gezer, tozar, piknik yapar. Efendim helal helalinden yer. Ya her şeye baktığınız zaman caiz bir yolu var. O yolu takip ettiği zaman o ihtiyaçlarını da gidebilir, giderebilir. Peki haram olan ne? Haram olan değerli kardeşlerin başkalarının hakkına, hukukuna riayet etmeden başkalarının hakkını hukukunu yemek suretiyle bu amaçlara, hedeflere ulaşmak nedir? Haramdır. Bunlar yanlıştır. Allahu Teala ey kulum Müslümanlık yapacaksan dünyanın zevkünden, sefasından, çalışmasından elini, eteğini çekeceksin diyor mu? Hayır. Hatta diyor ki kulum çalış. Benim kulum için kendisinin çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Ahiretin içinde çalış, dünyanın içinde çalış, çalışkan ol, hak yoldan git, helal ye, helal kazan. Harca, Allah yolunda paranı harca, sadaka ver, zekatını, malın zekatını ver, birçok hayır kapıları var, cami var, Kur'an kursu var, efendim talebeler yetişiyor, birçok iyilik kapıları var değil mi? Bu kapılara git para ver, yardım et, e, bunlar da senin cennete girmen için bir vesile, o zaman çalışacağız, çabalayacağız elbette, zevki sefasına gelince helal ölçüler içerisinde zevkine sefasını da yerine getireceğiz muhakkak. Ama değerli kardeşlerim şeytanın yolunda giden ile Allah yolunda gidenin zevki sakıfa sefası bir değildir. Neden? Çünkü şeytanın yolunda giden nerede akşam orada sabah. Hiçbir ölçü tanımaz. Haram mı gördü yer. Zina mı önüne geldi, zina işler haşa Allah korusun. Değil mi? Hiçbir zaman destur yoktur, sınır yoktur, ölçüleri yoktur. Onların almış olduğu zevk ise sadece kardeşlerim kısa bir zevktir. Beş dakikalık bir zevktir. Her türlü haram zevkin arkasında bir dert, bir pişmanlık, bir acı vardır. Haram iş şöyle bir bardak suya benzer. Bu suyun üzerinde tertemiz su var. Efendim altında da zehir var. Bu suyu içtiğin zaman aa güzel içersin ne güzel gidiyor. Aman altından zehrinden içtiğin zaman daha zehirlenir gidersin. Bütün ciğerlerin parçalanır miden parçalanır zehir seni paramparçalar. Haram yoldan gitmek buna benzer. İlki güzel görünür arkası acıdır zehirlidir. O yüzden şeytanın yolunda gidip de muradını eren yoktur. Şeytanın yolunda gidip de saadete kavuşan yoktur değerli kardeşlerim. Azizallah Allah aleyhi ve sellem. O zaman en güzeli değerli kardeşlerim Biz Allah'ın kullarıyız değil mi? Yüce Rabbimiz bize ne dediyse onu yapacağız. Yüce Rabbimiz bizi yaratan o. Kalbimize huzuru veren o. Değil mi? Mesela inançsız bir insan olsa Allah'a inanmıyor. Haşa. Ahiret alemine inanmıyor. Böyle hayvan gibi yaşıyor. Diyor ki sadece dünya hayatı var. Başka hayat yok. Biz bir 30 yaşarız, Sararırız. Kırılır. Ölgüleriz. Ondan sonra hesap yok. Kitap yok. Böyle bir düşüncede olan insanlar var. Değil mi? Bu insanlar düşünebiliyor musunuz? En dertli insanlar bu insanlardır. Niye? Çünkü bu insan bir ot gibi bir hayvan gibi ölüp biteceğini düşünüyor bu insan ya. Düşünebiliyor musun? O yaşayan o insan diyor ki ben bir gençlik yıllarım var. Bu yılları yaşıktan sonra ondan sonra ben öleceğim, gideceğim. Ondan sonra ne bana hesap var, ne kitap var, ne yaşamak var. Dünyanın en talihsiz insanı odur. En dertli insanı odur. En problemli insan odur. Biz nasılız? Biz şunu diyoruz. Biz diyoruz ki ey Allah'ım sen bizi sevdin de yarattın. Ey Allah'ım sen bizi dünyaya gönderdin imtihan ediyorsun. Ey Allah'ım sen iki tane alemin var. Cennet cehennem alemi Sen bizi seversen biz senin dediğin yolda elimizden gelen gayreti gösterirsek sen bizi cennete koyacaksın. Cennete koyduğun zaman Ölüm olmadan ölüm yok. Ölüm yok. Sonsuza dek orada cennetin nimetleri içerisinde yaşayacağız da yaşayacağız. Yaşay da yaşayacağız. Ölüm yok. Bıtkınlık yok. Yaşlanmak yok. Usanmak yok. Hastalanmak yok. Dertlenmek yok. Keder yok. Hanım öldü yok. Ana öldü yok. Baba öldü yok. Şu hastalandı yok. Bu hastalandı yok. Biri Sınırımızı karıştırdı, sınıra tecavüz etti yok. Biri geldi küfretti yok. Cennette bunlar hiçbir yok. Hiçbir kötülük yok. Hastalanmak, kederlenmek, sıkıntı, bela, musibet, imtihan, ibadet, ibadet de yok. Cennette ibadet yok. Şu secdeler, şu namazlar yok. Oruç yok. Cennet böyle bir yer. Allah'ın sadece orada selamun aleyküm lafı var. Doğacak bir ay doğması, güneş doğması gibi cennetlerine. Ey güzel kullarım selamun aleyküm Selam olsun sizlere güzel kullarım. Dünyada imtihanı başardınız. Ne de güzel olgunlaştınız diyecek. Bakınız. Peki. Biz bunları biliyoruz değil mi? Ne mutlu bize ya. Biz bu dünyayı takmışız ya. Bu dünya nedir ya? Basit. Aha bu kapıdan girdin anne rahmından Geldin dünyaya Bir kefen aldın Döndün Mezara Mesela Mezara dönmekle bitiyor mu? Mezer, mezar Ahiret aleminin kapısıdır Ahiret aleminin Başladığı noktadır Ölümsüzlük Dünyadaki imtihan çilesinin bittiği yer Ölüm Bittiği zaman Ölümle dünyanın imtihanı, çilesi, sıkıntısı biter. Eğer sen Allah'ın yolunda ömrünü harcadıysan zaten ölmeden sana müjdeler gelir. Melekler ellerinde ipek kefenlerle gelirler. O güzel kul. Allah'ın selamını getirdik sana. Ruhunu çok temiz, sıkıntı vermeden, canın sıkılmadan, acı duymadan ruhunu alacağız. Seni Allah'a götüreceğiz. Cennette şu köşkü senin şu saraylar senin, şu hediyeler senin diyecek efendim melekler ve senin ruhunu çok güzel bir şekilde kabzedecekler ve ruhunun gökün bütün kapıları açılacak çünkü çok güzel bir ruh göke yükselecek, Allah'ın katına yükselecek bütün göğün kapılarının bekçileri olan melekler aman bizden geçse şu güzel ruh bizim kapımızdan geçse diye Allah'a yalvaracaklar ve sen yükseleceksin. Yükseleceksin. Allah'ın katına yükseleceksin. Orada cennet aleminde sonsuza dek bir hayatı yaşamaya başlayacaksın. Peki şeytanın tavsiyesine da uyup da değerli kardeşlerim hemen kapatalım da namaza başlayacağız. Şeytanın tavsiyesine, vesvesesine uyup da hayatını perişan edenler, şu imtihan, imtihanı boşa geçirenler, şu dünya imtihanını cennete girmek için değil, cehenneme girmek için harcayanlar. Yahu cennete girmek için bu sana verildi bu ömür. Niye sen onu buraya temahkarlık ediyorsun? Niye ya He, harama göz dikiyorsun? Helalden gitsene. Bir iş de karşı karşıya geldiğimizde değerli kardeşlerim hemen diyeceğiz ki Ha, ben bu işe karşı içinde büyük bir istek var. Allah beni böyle yarattı. Ama benim bu imtihanı kazanmam için nefsimle mücadele etmem lazım. Bu meselede Allah ne dediyse onu yapmam lazım. Aleyhime de olsa. Ha? Bunu diyeceksin. Bunu dediğin zaman sen kazandın. Cennete girmek o kadar kolay değil ki. Nefsine karşı mücadele yapmazsan, sıkıntıya düştüğünde hemen kıvır verirsen aman şöyle aman böyle nerede menfaat orada ben dersen Olmaz. O yüzden değerli kardeşlerim, şu dünya imtihan hayatını aleyhinde yapanlardan olmayalım, aleyhinde işletenlerden olmayalım, aleyhine şahitlik yap, yapacak şekilde şu efendim dünya hayatını kullanmayalım. Allah'ın vermiş olduğu şu sayılı nef nefeslerimizi cennete girmek için, Allah'ın rızasına, sevgisine kazanmak için harcayalım değerli kardeşlerim. Çok zor mu? Aslında hem zor hem kolay. Sadece karar vereceğiz. Karar. Şu. Burnunda cennetin kokusu tütecek. Ha. Ya ben cennet istiyorum kardeşim. Dünya net fani ya. Dünya fani kardeşim. Öldükten sonra ahiret hayatı var. Cennet var. Bir de cehennem var. Aman cehenneme düşmek. Olmaz. Cehennemi istemiyorum. Ben, ben cennet istiyorum. E o zaman ne yapacaksın? Hak yoldan gideceksin. Zor mu? Hak yoldan gitmek. Vallahi kolay. Hak yoldan gitmek kolay. Şeytan aclı korkusuyla Şu korkusuyla bu korkusuyla Bizi kandırarak kendi yoluna çeviriyor Değerli kardeşlerim Allah'ın vaat ettiği şeyleri Aklımıza, aklımıza getireceğiz Şeytanın vaat yalancı vaatlerini Elimizin tersine edeceğiz Bak kötü bir insan Öldüğü zaman da bütün gök Gökgün kapıları kapanır Bu kötü ruh bu pis kokulu ruh Bizim kapımızdan geçmesin Diye melekler kapılarını Açmak istemezler ama bir kapıdan mecbur geçecek artık ya, yani. buru çıkacak. Tabii bu mesele uzun mesele, fazla vaktinizi almayın. Ama uzun uzun lafın kısası değerli kardeşlerim, dua edelim, niyetlerimizi iyi tutalım. Cennet kokusu burnumuzda olsun her zaman. Allah rızası her işimizde olsun bizim rehberimiz. Her işimizde Allah rızası. Her işimizde Allah rızası. Her işimizde Allah rızası. Bunu düşünelim. Bunu yaparsak. Cennet bizim. Cehennemi Allah'ın izniyle görmeyeceğiz yani. Cehennemi Allah'ın izniyle biz görmeyeceğiz. Ama hadi bir gayret. Hadi bir efendim şöyle biraz ee, cennetin kokusunu hissede hissedelim. Bir zorlukla karşı karşıya geldiğimizde diyelim ki Cennetimi elimden alacak bir işle karşı karşıya geldim. Şurada nokta kadar menfaat var ama cennetimi elimden alabilir. Defol git. Ben Allah'ın rızasını istiyorum. Ben o menfaatı istemiyorum. Ben cennet menfaatını istiyorum diyeceğiz. Değerli kardeşlerim, ahirete imanımız sağlam ise işlerimiz sağlam olur. Ahirete imanımız gevşek ise dünyadaki İşlerimizde gevşek olur. Hedefimizi şaşırırız. Yanlış yola gideriz. Şeytanın dediği yola gideriz. O da iyi bir netice vermez. O yüzden herkes şöyle iyi bir düşünsün. Ya arkadaş nereden geldim? Nereye gidiyorum? Niye geldim? Görevim ne? Ya bu doğum nasıl bir şey? Bu ölüm nasıl bir şey? Bu dünya hayatı niye var? Bizi Allah niye yarattı? Niye bu dünyaya gönderdi? Niye öldürüyor? Niye bize kitaplar gönderdi? Peygamberler gönderdi bütün bunları? Şöyle bir düşün. Hepimizin bunu düşünme yetisi, yeteneği var, değil mi? Bunu yapalım ya. En akıllı insan bak şimdi şu camiye geldiniz. Ne istiyorsunuz siz? Cennet istiyorsunuz, değil mi? Aferin. Ya cenneti istemeyen insan avanak insandır ha. Avanak. Mazeretsiz yere efendim şu Ramazan ayında efendim orucunu tutamayan namazını camide kılamayan insan vallahi avanak insandır. Çünkü kaybediyor. Cenneti kaybediyor. Akıllı kim? Akıllı insan odur ki arkadaş şu dünya hayatında biz cenneti kazanmak için geldik. Cenneti kazanacağız. Hadi gayret. Yorgunuz ama Allah bir kolaylığını verir. Camiye kadar gidelim. Şu namazımızı bir kılalım be. Diyen insanlar Elbette akıllı insanlardır. Allah cümlemizi akleden, düşünen, cennet için savaş, çalışan, savaşan nefsiyle en güzel şekilde mücadele eden şeytana kalmayan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin Bu ahru davana Elhamdülillahirahibillahi min. O sallallahu ala Nabiye Muhammed wa ala alehi wa sallihi